Taş atan, ebeveyn rehberliği, bu videonun bazı materyalleri 13 yaşın altındaki çocuklar için uygun olmayabilir. Evvel zaman içinde milyonlarca filin hüküm sürdüğü Laos adındaki muhteşem ülkede, Mensei adında küçük bir çocuk yaşarmış. Ailesi yokmuş ve bir bacağı da sakatmış. Ama Mensei çok mutlu bir çocukmuş. Köylüler ona çok iyi bakıyorlarmış. Merhaba Mense. Sana bahçemden taze sebze getirdim. Aaa! Lea! Hmm, sebze mi? Ben ona daha iyi bir şey getirdim. Şekerli bir tatlı mı? Bu yüzden tüm dişleri çürüyecek. <gülüyor> Köyün çocukları onunla hep oynarlarmış. Ama özellikle bir oyunda çok iyiymiş. Şuna bakın. O ağacı nasıl vurdun? Mense hep böyledir. Her şeye nişan alabilir. Hem de ne kadar uzak olursa olsun. <gülüyor> evet. Gerçek şu ki, Mense uzaktaki nesnelere taş atmak için sürekli egzersiz yapıyormuş. Hatta yüksek ağaçların zirvesindeki yaprakları bile vurabiliyormuş. Bir gün... Büyük bir banyan ağacının altında otururken, yapraklara taş atmaya başlamış. Hey, şuna bakın. Yaprakların arasından geçen güneş ışığı, yerde bir şekil oluşturmuş. Dans eden bir çocuğa benziyor. <gülüyor> Gerçekten öyleymiş. Yapraklar oynayıp da güneş ışığını hareket ettirdiğinde, yerdeki şekil de hareket ediyormuş. Arkadaşları onu bulmaya geldiğinde... ...gözlerinin tadını çıkarmışlar. Oh, bu da ne? Bu çok güzel. Başka bir şey yapalım mı? Pa! Ya! Derken yapraklardan birinde fil şekli oluşturmuş. Ardından da yavru fil. Şuna bakın. Annesini takip eden yavru file benziyor. Çocuklar gözlerinin tadını çıkarırlarken neredeyse oraya doğru gelen kralı ve askerlerini görmüyorlarmış. Ama sesleri duyunca oraya dönmüşler. Oh, hayır, kral gelmiş. Çabuk saklanalım. Hadi Mensey! Çocuklar çalıların arkasına saklanmış ve hemen ardından kral dinlenmeye gelmiş. Ama rüzgar esip de yapraklar kıpırdamaya başlayınca... Filler kralın önünde ortaya çıkıp onu şaşırtmış. Oo, Bu da ne? Bu, bu büyüye benziyor. Çok güzel. Muhafızlar, bu sanatı yaratan kişiyi bana bulun. Olamaz! Bizi bulmaya geliyorlar. Kaçın! Kaçın! Durun! Beni de bekleyin! Ama çocuklar Mense'yi geride bırakarak kaçmış. Kral iyi biri olsa bile, küçük bir çocuğun bu kadar önemli birinden korkması normalmiş. Burada bir çocuk buldum. Hadi onu krala götürelim. Ve böylece korkmuş zavallı Mense'yi titreyerek kralın huzuruna götürülmüş. Söylesene, bu şekilleri yapan kişi sen misin? E, e, e, evet majesteleri. Hmm... Kanıtla, bizim için bir tane daha ya. Mensey yerden taş almış ama tam o sırada bir kuş dalın üstüne koymuş. Bunu gören Menseyin aklına bir fikir gelmiş. Taşıyla kırık bir yaprağı hedeflenmiş ve orada kuşun bedenini oluşturmuş. Diğer bir yaprakta ise başını oluşturmuş ve yapraklar kıpırdayınca herkes şaşkınlıkla izlemiş. İnanılmaz. Sanki şarkı söyleyen bir kuşa benziyor. Kral ve adamları ellerini çırparak güneş ışığından kuşa eşlik etmişler. Çocuğum, senin harika bir yeteneğin var. Seni sarayıma götürmek istiyorum. Önemli bir konuda bana yardım edebilirsin. Böylece Mensei kralın tahterevanına binmiş ve kraliyet sarayına dek gitmişler şey orada gördüklerinden çok etkilenmiş. Şimdi sana söyleyeceklerimi çok dikkatli dinle. Yakında bakanlarımla bir toplantı yapacağım. İçlerinden biri hiç durmadan konuşuyor. Öyle mi? Yani bu adam ağzını açtığı zaman hiç susmuyor. Diğerlerini nasıl dinleyeceğini öğretmek istiyorum. Peki nasıl yardım edebilirim? Perdelerin arasına saklanarak ağzına turunç parçaları atmanı istiyorum. Mense'yi çok şaşırmış ve kralın planını onaylamış. Eri'nin tarafında bakanın tam karşısındaki perdenin arkasına saklanmış. Toplantı kısa sürede başlamış. Olamaz. Krala hangi bakan olduğunu sormadım. Evet beyler, krallıktaki hırsızlık meselesini konuşmak için toplandık. Bu konuda söz almak isteyen biri var mı? Evet efendim, ben merak ediyordum da. Ben kurbanların fikrini alsaydık diyorum. Bazılarının soygun sırasında hırsızı gördüklerini biliyorum. Bu inanılmaz. İşte o zaman... Ama adamı bulmanın zaman alacağına inanıyorum. Ne de olsa krallığımız çok büyük ve insanlarımız da çok iyi. Erik, sanırım bir şey söylemek istiyordun. Ayrıca krallıkta çok sayıda askerimiz var. Belki de korktuğum kadar uzun sürmeyebilir. <Gülüyor> Demek adam bu. Pekala Bay Çalçane, mola verme zamanı geldi. Meyveyi doğruca eriğin ağzına sokmuş. Çok şaşırmış ama birden yüzü bembeyaz kesilmiş. Ne oldu Erik? Her şey yolunda mı? <gülüyor> Ağzımdaki bu berbat şey de ne? <gülüyor> İğrenç. Evet. Kralın huzurundasın. <gülüyor> Önemli değil. Evet. Bize ne söylemek istiyordun? E, e, evet majesteleri. E, diyordum ki bu ülkenin insanları arasında belki bir hırsız olabilir. Yani asla emin olamayız. <gülüyor> Olamaz. Galiba Eri'nin bu sefer dili kilitlendi. T Tanrı'ya şükür. E evet majesteleri sözümü tamamlayacak olursam. Bunun için özgürüm ama söylemek istediğim şey... Bu neden oluyor? Ne zaman ağzımı açsam korkunç bir şey giriyor. Ve bu kez turunç parçasını yutmuş. Ağzından içeri başka bir şey gireceğinden korkarak sessiz kalmaya karar vermiş. Evet evet ben artık konuşabilir miyim? Nihayet majesteleri. Söylemek istediğim şu ki krallığımızda gezgin bir sirk ekibi var ve uğradıkları her yerde mutlaka mutlaka yakınlarındaki bir ev soyuluyor efendim. İşte bu çok ilginç. Peki, uğrayacakları ilk yeri ziyaret etmek ister misin? Aynen öyle majesteleri. Bu gerçekten çok iyi bir fikir. Sen ne düşünüyorsun Erik? Erik de fikirden çok etkilenmiş. Ben... Evet... Devam et. Evet, ben sözlerine aynen katılıyorum. Mükemmel. Farklı fikirleri dinlemek gerçekten çok iyi oldu. Öyle değil mi? Oo, ee, evet öyle. Ve böylece Erik ne zaman çok fazla konuşsa menseyi ağzının içine turun atmış. Böylece Erik toplantı boyunca ses çıkarmamış ve diğerlerini dinlemekten başka seçeneği kalmamış. Hmm, daha önce onların fikirlerini dinlediğimizi hatırlamıyorum. Gerçekten bu kadar çok mu konuşuyorum? Toplantı bittikten sonra kral Eric'in yanına gitmiş. Evet, şimdi başkalarına konuşma fırsatı verip de fikirlerini dinlemenin önemli olduğunu anladın mı söyle bakalım. Ah, evet, böyle davrandığım için özür dilerim. Bundan sonra değişmek için çabalayacağım. Ah, ve görev tamamlandı. Kral Mensey'den çok memnun kalmış ve sarayda kalmasına izin vermiş. Karnı doymuş ve iyi bakılmış. Ve yeteneğini başkalarına göstererek çok mutlu bir yaşam sürmüş. Gelince, evet sözünü tutmuş, başkalarına söz hakkı vermeye çalışmış. Çünkü başkalarının fikirlerini dinlemek çok önemli bir şeydir. Başkalarının düşüncelerine daima değer vermeli ve saygı duymalıyız.